Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amelinâ. Men yetehillahu felâ muzille leh ve men yecil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve ehduhu lâ şerîke leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Enne bâb fe inne istaqal hadîs kitâbüllah ve hayrul hidâyeti hidâyetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> ve şerran umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bila ve kullu bizatin falale ve kullu valaletin finnar kitabının şerhinde tefsir bölümü Maide suresi 24. ayeti başında kaldık. 1402 olur rivayet Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e giderken savaş konusunda Müslümanlara görüşlerini sordu. Ebu Bekir Radyalan kendi görüşünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha Müslümanlara görüşlerini sorunca Ömer Radyalan'ta görüşünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslümanlara görüşlerini sorunca Ensardan bazıları, Ey Ensar topluluğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor dediler. Bunun üzerine Ensar, biz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyiz. Yani Mayde 24. ayetinde bir erteler. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki atları berkul gümade sürsen seni takip ederiz dediler. Bunun Nesai fedailü sahabede Ahmet bin Anbel, İbn-i İbban, Ali bin Hucur, hadis İsmail bin Cafer'de Ebu Yala, bezler ve Beyhakir vadetler Elba da de etti. Hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Maide suresi 44-45-47. ayetleri 1403. Bera bin Azib radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerdir. Mayde 44. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerdir. Mayde 45 ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar fasıklardır. Mayde 47 ayet edildi, ayetleri hakkında bunların hepsi inkar edenler hakkındadır buyurdu. Bunu Ahmet, Müslim, Ebu Avani, Ebu Davud, Nesai, sünem Kübra'da, Beyhaki, Sünem'de rivadetleri Elba Nesaiha'da tarcih etti. Hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Bununla ilgili açıklama, sonraki rivayetler daha keza. Daha önce tefsir dersinde genişçe yapıldığı için ayrıntıya girmiyoruz. 1404 ne oldu rivayet? Taus Rahimullah dedi ki, i̇bn Abbas radiyallahu şöyle dedi. Allah Teala'nın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir ayeti. Onların zannettikleri, iddia ettikleri gibi dinden çıkaran küfür değil, küfrün altında bir küfürdür. Yani onlar ile harurileri kastediyor. Haricilerin e, zannettikleri gibi değil, dinden çıkaran küfür değil, küfrün altında bir küfürdür. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bu hadisin ravilerinin Hişam bin Hüceyir el mekki hakkında bazı eleştiriler vardır. Lakin rivayet birçok şahitleriyle de sabit olmuştur. Yani Hişam bin Hüceyir el mekki Bukhari ve Müslim'in kendisiyle ihticac ettikleri ravilerden ama hakkında eleştiriler olan bir ravi. E, fakat bu rivayet başka tariflerle sabit olmuş. Yani Hişam bin Huceritek kalmamıştır. Bunu hakim Ziyavül Mahdisi Said bin Mansur tefsirinde, Abdurrazak tefsirinde, İbn-i Batta, i̇bn Nasr Nasır Tazim ve Kadri Salah da rivayet etti. El-Bani es da tercih etti. 1405 Tavus Rahimullah dedi ki İbn-i Abbas radiyalanmaya Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafir midir diye sordum. Dedi ki o bir küfürdedir ancak Allah'ı meleklerini kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününe inkar eden gibi değildir. Bu hadis Bukhari ve Müslümün şartlarına göredir. İbn Nasr Tazi Mukaddes Salah da, Ziyal Makdisel Muhtarede, Hallal Es-Sünne de, Tahavisher Mushkilasarda, İbn Battal El İbanade etmişlerdir. Yani küçük küfür e, konusunda bu rivayetler esas alınıyor. El Sünnet akidesinde küçük küfür, yani büyük küfür, dinden çıkaran küfür, küçük küfür, dinden çıkarmayan büyük günahlar hakkında kullanılıyor. 1406 Tavus-ı Allah'tan İbn Abbas radıyallah'tan indirdikleri indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerdir Ayeti soruldu. İbn Abbas radıyallah dedi ki o bir kebire, büyük bir günahtır. İbn Tavus dedi ki Allah'ı, meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar eden gibi değildir. Bu hadis Buhari, Müslim'in şartlarına göredir. İbn Bihatim tefsirinde rivayet etmiştir. Yani burada açık bir ifadeyle yani daha önceki rivayette geçen o bir küfürdür. Ama küfrün altında bir küfür sözüyle kastettiğinin büyük günah olduğunu açıkça ifade ediyor. O bir kebiredir diyerek. 1407 Maide Suresi 80. 87. ayet hakkında Mesruh bin Ejra Rahmiyullah dedi ki, i̇bn Mesut Mesud radıyallahu sakatat yemeği getirilince ondan yemeye başladı. Cemaate buyurun dedi. Onlar da yanaştılar. İçlerinden biri kenara çekildi. Abdullah radıyallahu ona neyin var dedi. Adam, ben sakatatı kendime haram kıldım dedi. İbn-i Mesud radıyallahu dedi ki, bu şeytanın adımlarını takip etmektir. Yaklaş ve ye, yemininin de kefaretini ver dedi. Sonra şu ayeti okudu. Ey iman Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve hatta aşmayın. Muhakkak ki Allah hatta aşanları sevmez. Bunu Said bin Mansur tefsirinde, Abdülrezzak tefsirinde hakim, Taberani İbn-i Biyatim tefsirinde ve Beyhaki Bukhara ve şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani bir şeyi kendine haram kılmak demek, ben bir daha falanca yemeyeceğim diye yemin etmesidir. Bunun caiz olmadığını söylüyor İbn-i Mesud Yani Kim bir şeyi kendine haram kılacak şekilde böyle yemin ederse, kefaretini verirsin. Bunun bir hadlaşma olduğuna bu ayetle delil getirmiştir İbn-i Mesud Radyalan. Maide Suresi 90-93. Ayetleri 1408 rivayet i̇bn Abbas Abbas Radyalan'a dedi ki, Sarhoş edici içkileri yasaklayan ayet Ensar'dan iki kabile hakkında inmiştir. Onlar içki içip sarhoş olunca birbirlerine karşı abes işler yapmaya başladılar. Ayıldıklar zaman onlardan biri onların izini yüzünde ve sakalında gördü ve ''Bana bunu falan kardeşim yaptı.'' dedi. Onlar kalplerinde bir kim bulunmayan kardeşler idi. Dedi ki ''Şayet o bana şefkatli ve merhametli olsaydı bana bunu yapmazdı.'' dedi. Böylece kalplerinde kin meydana geldi. Bunun üzerine allah Teala muhakkak ki içki, kumar, fal, putlar ve falokları şeytanın pis işlerindendir. O halde onlardan kaçınız ki kurtuluşa eresiniz. Muhakkak ki şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Maide 90-91. ayetleri nazil oldu. Bazı insanlar dediler ki o bir pisliktir. Falan kimse ise karnında içki olduğu halde Bedir'de öldürüldü. Falan kimse de Uhud'da öldürüldü. Yani bu demek ki bu ayet Bedir'den ve Uhud'dan sonra nazil olmuş. Yani bu, bu nazil olmadan önce e, içki içmiş olduğu halde ölenler vardı. Bunlar ne olacak diye soruyorlar. Bunun üzerine Allah Teala iman edip salih ameller işleyenlere sakınır. İman eder ve salih amel de sonra sakınıp iman eder. Ardından sakınarak iyilik işlerlerse... Tattıklarından dolayı bir günah yoktur ayetini indirdi. Maide 93. ayetini. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberi tefsirinde hakim Ziyavl-i Mahdisi, Sünnel Gübrada Nesai, Taberani, Beyhaki rivadetler Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te tarihç etmiştir. Maide Suresi 105. ayet 1409. Kays bin Ebi Hazım Raynullah dedi ki, Ebu Bekir anh, kalktı, Allah Azze ve Celle'ye hamdü sena etti ve şöyle dedi. "Ey insanlar sizler şu ayeti okursunuz. Ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz hidayet üzere olduktan sonra sapan kimseler size zarar veremezler. Mayda 105. Muhakkak sizler onu konulması gereken yerden başka yere koyuyorsunuz. Şüphesiz ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki insanlar münkeri görür de değiştirmezlerse Allah'ın onların genelini cezalandırması yakın demektir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyordu. Ey insanlar sizleri yalandan sakındırırım. Zira yalan imana uzaktır. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Sünem-i Kübra'da, Nesai, İbni İbban, İbni Ebişebi, Ebu Yâle, Abbin Hümeyd, İbni Ebi Asmelahat vel Methanide ve Hümeydi, Müsnedin'de rivayet etmişlerdir. Yani e, bu henüz bu ayetin uygulanılacağı, amel edileceği bir dönem değil, diyor Ebu Bekir Radiolan. Yani siz kendinize bakın, sağa sola karışmayın kimsenin, Emr-i Maruf nehy-i münker bu işlerle uğraşmayın bu mana vardır bu ayette. E, bazıları böyle hareket etmeye kalkmış ne zaman Ebubekir radıyallahu anhu zamanında, sahabenin zamanında. Ebubekir de Ebubekir radıyallahu anh da buradaki yanlış anlamayı gidermek için Allah Resulü böyle buyurdu diyor. İnsanlar münkeri görür de değiştirmezlerse, yani ona mani olabilecek imkanları varken bunu yapmazlarsa Allah onların genelini cezalandırır. Yani cezasını belayı umumileştirir. Ee, sonraki zaman, yani bu ayetin tevili sonra gelecektir. Yani bizim zamanlarımız için geçerlidir bu ayetin bağlayıcılığı. Ee, İbn-i Mesud radıyallahu anh nitekim işte bazı ayetler hakkında bu ifadeyi kullanmıştır. Bu ayetin tevili henüz gelmemiştir diye. Yani bu ayet e, birincisi e, mesela Mekke dönemi gibi insanın münkere mani olmaya gücün yetmediği dönemler ile ona benzer ee, mesela eliyle ve diliyle gücün yetmediği durumlar olacak. Hadislerde bildirilmiş bu. Yani bu konuda çok fazla hadis var. Mesela e, Abdullah bin Amr radiyalanmadan gelen rivayette e, herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün, hevaya boyun eğildiğini, cimriyle e, tamahkarlığa boyun eğildiğini e, gördüğünüz zaman ve dünyanın ahirete tercih edildiğini gördüğünüz zaman, bunları gördüğünüz zaman e, umumu bırak. Yani insanların genelini bırak, sen kendini kurtarmaya bak. E, bu şekilde yönlendirmeler gelmiş. E, yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen diğer bir hadiste, insanların e, münker karşısında kalbinin tuzun suda eridiği gibi eriyecek gibi olmasına rağmen mani olamamaz. Sadece kalbiyle buğz etmekle yeteneceği zamanların geleceği. Böyle şeyler bildirilmiş. İşte bu... E, Özellikle bu zamanlara, böyle durumlara muhatap olan Müslümanlar için geçerli bir ayettir. Yani siz kendinize bakın veya o zamandakiler için de, mesela Ebu Bekir Radiallan bu ayeti bu şekilde açıkladığı zamandakiler için de nedir manası? Siz kendinize bakın. Sen mesela tebliği yaptın, nünkere elinden geldiğince karşı çıkmaya kalktın ama insanlar dinlemediler. İşte o zaman sen hidayet üzere olduktan sonra sapan kimseler sana zarar veremezler. Yani ayet geneldir, fakat e, özel bir takım e, şartları vardır farklı zamanlarla, farklı mekanlarla ilgili. Maide Suresi 116. Ayet 1410. Oldukça, rivayet Ebu Hureyir İsa Aleyhisselama hücceti telkin edilecektir. Yani Allah tarafından o sorgulandığı zaman onun gönlüne verilecek o ne cevap vereceği, telkin edilecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala İsa aleyhisselama ey Meryem oğlu İsa insanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye sen mi söyledin buyurduğu zaman Allah ona şöyle demeyi telkin edecektir. ''Senin tenzih ederim. Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Ben onu söylemiş ise muhakkak sen onu bilirsin.'' Yani söylemiş olsaydım sen onu bilirdin. Sen nefsinde olanı bilirsin. Ben senin nefsinde olanı bilmem. Muhakkak ki kayıpları en çok iyi bilen sensin.'' Maide suresi 116. ayet. Yani bir sonraki ayette verilecek olan bu cevap, İsa Aleyhisselam tarafından verilecek olan bu cevap Allah Teala, Teala tarafından İsa Aleyhisselam'a telkin edilen cevaptır. Bu hadis müslim Müslim'in şartına göredir. İbni Ebi Hatim tefsirinde Tirmizi, Sünel Kübra'da, Nesai, Ebu Ya'la tabakatında, İbni Sa'd, İbni Hayu'ye Meşehasında rivayetler. Elbani Sayıha'da Muhbil bin Hadis-i Müsnet'te tercih ettiler. Evet, burada kaybı bildirme, kaybı bilme noktasında işte İsa Aleyhisselam, mesela vefat işte şeyinden sonra yani semaya kaldırılması vefatla değil. Yani vefat derken vefat bir şeyi tamamen almak demek. İsa Aleyhisselam vefat ettirilmesi tamamen kaldırılarak göğe çıkarılmasıdır. Yani vefatla kastedilen o yoksa mev değil. O tekrar ahir zamanda indirilecek yeryüzüne. semaya kaldırıldığı zamanda bile dünyada ne olduğunu bilmiyor. Yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde. O da mesela Havz-ı Kevseri'nde bazı kimseler uzaklaştırıldığı zaman, işte onlar benim ashabımdır, arkadaşlarımdır diyeceğim, onların senden sonra neler çıkardığını bilemezsin denilecektir. Yani e, burada bazı cahil kimselerin, bazı cahil sufilerin, özellikle sufilerin, işte Peygamber ve Vesselam'ın dünyada olanlardan halen haberdar olmaya devam ettiği veya İsa Aleyhisselam gibi peygamberlerin veya bazı salihlerin dünyada olanlardan haberdar oldukları şeklindeki itikatlarını e, iptal eden bir delildir bu ayet. Enam Suresi 158. Ayeti 1411. olur. Rivayet Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Allah Teala'nın onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin ayetlerinden bir kısmının gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanda bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. Enam 158 ayeti hakkında şöyle dedi. Bu güneşin batıdan doğmasıdır. Bu hadis Buhari'nin şartına göredir. İbnü'l-Catt, Müsned'inde, Taberi, Tefsir'inde, Said bin Mansur Tefsir'inde, İbne Bişeybe ve Taberani rivayet etmişlerdir yani güneş batıdan patto yerden doğduğu zaman o anda iman edenlerin imanı bir fayda vermeyecek veya iman etmiş de imanda hayır kazanmamışsa amelde bulunmamışsa o andan sonra yaptığı amelinde e, o andan sonra başladığı amelinde kendisine bir hayrı dokunmayacak. Enam suresi 164. ayet 1412 olur rivayet. Ebu Rimser dedi ki, babamla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittik. Onu gördüğüm zaman babam bana, biliyor musun bu kimdir dedi. Ben hayır dedim. Dedi ki, bu Allah'ın Resulüdür. Bunu söyleyince tüylerim ürperdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara benzemediğini sanıyordum. Yani farklı bir şey, çocuk o zaman tabii. Farklı bir şey bekliyor. Gördüm ki o kürklü, kınalı örgüleri olan ve üzerinde iki yeşil birde olan bir beşerdir. Babam ona selam verdi ve beraberce yanına oturduk. Bir süre bize konuştu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama ''Bu senin oğlun mu?'' dedi. Babam kabem Rabbine yemin ederim ki evet.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten mi dedi? Babam buna şehadet ederim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim babama benzerliğimden ve babamın benim üzerime yemin etmesinden dolayı gülerek tebessüm etti. Sonra şüphesiz o senin suçun sebebiyle sorumlu tutulmaz. Sen de onun suçu yüzünden sorumlu tutulmazsın buyurdu ve bir günah işleyen başka birisinin günahını yüklenmez. Enam 164 ayetini okudu. Bu hadis müslümin şartına göredir. Hadisi Ebil Fadl Ezzühri'de Ebu Davud, Darimi, Ahmet, İbn-i İbban, Hakim, Taberani, i̇bn İbn Şehbe, Tarihül Medine'de, i̇bn Şehbe Şebbe, Ömer bin Şehbe, Ebu Naim Marifetü Sahabe'de ve Beyhak-ı Sünnende rivayet ettiler. Elbani, İrvalül bin Muhbibin Adisayül Müsnet'te tarihci etmiştir. Araf Suresi 138. Ayeti 1413. Olur. rivayet. Ebu Vakid el-Leysi radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Huneyn savaşına çıktık. Bizler küfürden yeni kurtulmuş kimselerdik. Kafirlerin yanında toplanıp ibadet ettikleri ve üzerine silahlarını astıkları Zatu Envad denilen bir ağaçları vardı. Biz bir ağacın yanından geçerken dedik ki ey alan resulü bizim için bir Zatu Envad belirle. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak bu takip edilen adetlerdendir. Allahu ekber. Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu sizin dediğiniz İsrailoğlarının Musa'ya söylediği şey gibidir. Onların ilahları olduğu gibi bizim içinde ilahlar edin dediler. O da dedi ki, muhakkak sizler cahillik eden bir topluluksunuz. Araf 138. Muhakkak ki sizden öncekilerin adetlerini birer birer işleyeceksiniz. Bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göredir. Muhammed bin Nasr el-Mervezi es-Sünnede, Tirmizi, Müzeni, Sünenü Şafiide, Ahmet, İbni Şeybe, Tayalisi, İbni İbdan, Humeydi tefsirinde Taberi, tefsirinde İbni Biatim, Ebu Yala, Taberani, El-Ezraki, ahbar Mekke'de, İbn-i Kani, Mucem'de, Lalka-i İtikad'da, herevi, Kelam'da, eb Marife'de, İbn-i Es-Sünnet'de, Hatib El-Muttefak ve el ve Beyhaki, Delal-i rivayet ettiler. Evet, bu da cehaletin ta oluşuna delil getirilen e, rivayetlerden. Yani bu kimseler küfürden, cahiliyeden yeni kurtulmuş kimseler olduklarını belirtiyor bu Vakit Leysi radıyallahu anh. Ve e, yaptıkları, söyledikleri şeyin, teklif ettikleri şeyin ne kadar yanlış, yani bir ilah edinme teklifi olduğunu bilmeden, yani söyledikleri şeyin nereye vardığını bilmeden bir şey söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu sözün tehlikesini bildiriyor onlara. Yani bu söz aynı Musa'nın kavminin kendisine, işte bizim için ondan ilahı gibi bir ilah edin demesine benziyor. Yani aynı mertebede olduğunu söylüyor. Yani şirk içerikli bir istek olduğunu bildiriyor. Yani böyle bir talepten dolayı bu kimseler kafir sayılmıyorlar, müşrik sayılmıyorlar. Neden? Çünkü bilmiyorlar. O anda öğreniyorlar. Araf suresi 143. ayeti 1414 Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Rabbi dağ tecelli edince onu paramparça etti. Araf 143 ayet hakkında baş parmağını parmak uçlarına yakın koydu ve dedi ki evet, evet, ve dedi ki e, daha bağırdı. Hadisin ravilerinden Humet sabit hep böyle mi diyorsun dedi. Sabit ona vurdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor ve Enes radiyaland bunu söylüyorken ben mi gizleyeceğim? Bu hadis müslümin şartına göredir. İbn-i Nebiyasım es taberi tefsirinde, İbn-i tefsirinde hakim Zeol Maktisi, Ahmet, Tirmizi, İbn-i Libanede, İbn-i Zeyme, Ettevhid'de rivadetler muhbir bin hadisa el-müsnette tahric etti. Enfal suresi ilk 5 ayeti 1415 nolu rivayet, İbn-i Abbas radyalanmadan Bedir savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Birini öldüren kişiye ganimetten şu ve şu vardır. Birini esir eden kişiye de şu ve şu vardır.'' buyurdu. Savaş sırasında ihtiyarlar sancağın yanında kalırken bu sözü duyan gençler müşrikleri öldürmeye ve ganimet elde etmeye koştular. Sonrasında ihtiyar olanlar gençlere ''Biz sizin için rida giydik. Sizin arkanızı kolladık ve hezimete uğramanız durumunda bize sığınacaktınız. Ganimetlerden bize verin.'' dediler. Gençler bunu kabul etmeyip dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize verdi. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayetleri indirdi. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler yalnız Allah'a ve Resulüne aittir. O halde Allah'tan sakının da birbirinizle aranızı düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a da Resulüne de itaat edin. Enfal birinci ayetinde. Nitekim Rabbin seni hak orunda evinden çıkarında gerçekten de müminlerden bir grup isteksizdi. Enfal beşinci ayetine kadar. Nazil oldu. İbn-i Abbas radyalama dedi ki, bu onlar için hayırlı oldu. Yani buyuruyor ki, öyleyse bana itaat edin. Çünkü ben bunun akıbetini sizden daha iyi bilirim. Dir rivayette şu ziyade vardır. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ganimeti ondan aralarında eşit bir şekilde paylaştırdı. Bunu Beyhaki Delal-ül İbn-i İban, Hakim, Ebu Davud, sünem Kubrada Kübra'da Nesai, Taberi tefsirinde İbn-i Münzir-i Lefsat'ta Beyhak-i Sünen'de rivayetler. Muhbir bin accam tercih etti. Hadis Müslim'in şartına göredir. Enfal Suresi 19. Ayeti 1416'ın rivayet. Abdullah bin Sâlebe bin Suayr'ı radıyallahu anh'ten. Müşrikler ile Müslümanlar karşı karşıya geldiğinde Ebu Cehil, Allah'ım akrabalık bağlarımızı kesti ve bilmediğimiz yeni bir şeyle geldi. sabah onu sağa çıkarma deyip Allah'tan zafer istedi. Bunu Ebu Cehil istiyor.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 İbn-i tefsirinde, İbn-i Ebi El-Ahad ve el Vahidi Esbabın Nuzul'de ve Beyhaki Delail'de rivayet etmişlerdir. Enfal Suresi 68-69. ayetleri 1417. olduğu rivayet Ebu Rerri Radyoğan dedi ki Bedir günü insanlar ganimetler konusunda acele edip ganimet alınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şüphesiz ganimetler sizden önce kimseye helal kılınmamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ganimet aldıklar zaman onu toplarlar semadan bir ateş iner ve onları yerdi. Öncekilerde de böyleydi. Bunun üzerine allah Teala şu ayetleri indirdi. Allah'ın geçmişteki yazgısı, yazısı olmasaydı aldıklarınıza karşılık size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan sakının. Muhakkak Allah gafur ve rahimdir. Enfal 68-69. ayetleri. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayali ise Tirmizi i̇bn İbban i̇bnül Sünen Kübra'da Nesai, Ahmed bin Hanbel İbn El-Enval'de Ebu Beyt İbn Ebî Şeybe, Şerhu'l-Meân'i'l-Hasır'da Tahavi, Bihaki Rivayetler da Muhbil bin Âdi Saylü'l-Musnad min Esbâbi'n-Nüzûl'de Tevbe suresi 1418'in oğlu rivayet Enes radiyalarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresini Mekke halkına okumak üzere Ebu Bekir göndermişti. Ancak sonradan onu geri çağırdı ve şöyle buyurdu. Bunu ancak ailemden biri tebliğ etmelidir. Sonrasında Ali radiyalarını çağırdı ve okumak üzere sureyi ona verdi. Bu hadis Müslim şartına göredir. Tirmize Ahmet, Sünen i Kübra'da Nesai İbni Bişeybe Ebu Yala rivayetler Muhbir binadisahül müsnet de tercih etti. Tevbe suresi 41. ayeti 1419 numaralı rivayet Enes bin Malik r.a. dedi ki, Ebu Talha r.a. Tevbe suresini okudu. Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın ayetine geldiği zaman, 41. ayete geldiği zaman, bu ayette Allah Teala'nın beni gençken ve yaşlıyken orduya çağırdığını görm görmüyor muyum? Savaş için hazırlığımı yapın dedi. Oğulları ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar onunla beraber savaştın. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh, vefat edinceye kadar onunla beraber savaştın. Yine Ömer radıyallahu anh, vefat edinceye kadar onunla beraber savaştın. Biz senin yerine savaşırız dediler. Ancak Ebu Talha radıyallahu anh, kabul etmedi ve benim hazırlığımı yapın dedi. Onu hazırladılar. Sonra deniz savaşına katıldı. Denizdeyken ölünce onu gömmek için bir kara parçası bulamadılar. Ancak yedi gün sonra bir kara parçası görebildiler. Yedi gün sonrasında bile onu gömerken taze ölmüş gibi hiç değişmemişti, hiç cesedi bozulmamıştı. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Haris bin Ebi Usame Müsnedinde, İbn-i İban, Ahmet Züüdde, Hakim, i̇bn Mübarek Cihatta, Ebu Yala, i̇bn Sa'd, İbn-i Tefsirinde, İbn-i el-Ahat e, vel-Methan'de, Beyhak-i Sünende ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yunus Suresi 25. Ayeti 1420 oğlu rivayet Neuvvas bin Seman radıyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah dost doğru yoluna, sıratul mustakime dair bir misal verdi. Yol iki tarafında sarkıtılmış perdeler var. İbn-i rivayetinde yolun kenarında duvarlar ve duvarlarda açık kapılar var. Kapılar üzerinde sarkıtılmış perdeler var. Ziyadesi vardır. Yolun üzerinde bir çağırıcı daima şöyle çağırır. Ey insanlar topluca yola girin. Eş-Şaziyyah'nın rivayetinde yola girin ve sapmayın ziyadesi vardır. Yolun birisindeki bir çağırıcı da o kapılardan birini açmak istedikçe yazıklar olsun sana. Onu açma. Eğer kapıyı açacak olursan içeri giriverirsin. Düşü verirsin içine der. Yol İslam'dır. Örtüler Allah'ın çizdiği sınırlardır. Açık kapılar Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Yolun başında çağıran davetçi Allah'ın kitabı. Yolun üstünden çağıran da Allah'ın her Müslümanın kalbine koyduğu nasihat Yani vicdanıdır. Evet bu Müslim'in şartına göredir. İsmail el Esbehani et tergib ve terhip'te, Ahmet bin Hanbel Hakim, Tirmizi, Tefsirinde Taberi, İbn Ebhatim tefsirinde, İbn İbban Sünenü Kübra'da Nesai, Es-Sünne'de İbn Beyhasın, İtilalül Kulub ve Harayeti, Es-Sünne'de Mervazi, Ebu Bet Fadailül Kur'an'da el Mustaferi Fadailül Kur'an'da Acurri, Şeriat'ta Rameh Hurmuzi, Emsal'de Taberani, müsned Şami'inde, Taha, Üşer-i Muşkilli İbn-i El-Ibane'de, fesevi Marifede ve Behaki, Şuab-ül İman'da rivayet Muhbe-i Binad-ı Müsned'de etmiştir. Yunus Suresi 64. Ayeti 1421 Nualı Rivayet Ubade bin samit radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. Ey Allah'ın Resulü, Allah ve Allah Tebarik ve Teala'nın onlara dünya hayatına ve ahirette müjde vardır. Yunus 64 ayet hakkında ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetten kimsenin sormadı veya senden önce kimsenin sormadığı dedi bir soru sordun. O salih kimsenin gördüğü veya onun için görülen salih rüyadır. Bu hadis-i müslümin şartına göredir. Ahmet bin Ambel, Tayalisi İbn-i Mace Darmi, Tirmizi, Taberi, Tefsirinde Hakim, Taberani, müsnedü i Şami'nde Etdulabi, Kuna'da, Heysen bin Kuleybeşşşâşı, Müsned'inde, i̇bn Zakir Tarihinde rivayet ettiler. Yani yani e, ayette dünya hayatındaki müjde soruluyor. E, dünya hayatındaki müjde salih bir rüya, salih bir kimsenin kendisinin gördüğü rüya veya o kimse hakkında başkasının gördüğü onu müjdeleyen bir rüyadır. Kast edilen budur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hud suresi 114. ayeti 1422 oğlu rivayet. İbn Abbas radyalanma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri bir kadını seviyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken biri ihtiyacı için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi. Adam yağmurlu bir günde çıktı bir de baktı ki o kadın bir pınar başında yıkanıyor. Onu görünce erkeğin hanımına oturduğu yerine oturdu. Sonra zekerini hareket ettirdi. Onun püskül gibi olduğunu görünce pişman olarak kalktı ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Olanları anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dört rekat namaz kıl buyurdu. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayeti indirdi. Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Ali el-Lihyani Hadis-i Şu'uhih'te el yazma cüz bu. Ciaul Maqdisi el muhtarede bezler Keşful Esrar'da, Hakimo Tirmizi el Menhiyyat'ta, Beyhaki Şuab'da rivayet ettiler. Muhbil bin Hadi Camii's Sahih'te tahric etti. Diğer bazı tarikler var bu rivayetin farklı sahabilerden. Yani 4-5 tane tariki var en az. bazılarını Hud suresinin tefsirinde zikrettim rivayetin. Burada Beş vakit namaz, sen bizimle beraber namaz kılmadın mı diyor, kıldım diyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Yani iyiliklerin kötülükleri gidermesi, beş vakit namazın aralarında işlenenlere kefaret olması. Bu ayetin hep kapsamında daha başka azizler gelmiştir. Yani beş vakit bir kimsenin önünde. Ee, evinin önünde akan nehir gibidir. Bir kimse bessever o nehre girse üstünde pislikten bir şey kalır mı? diyerek de misal vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yani kişinin beş vakit namaza devam ediyor olması yine zikir meclisleri, ilim meclisleri, hakeza e, günahlara kefaret olan şeylerdendir. Sadaka, istiğfar, istiğfar zikirleri. Bunun gibi yani kişi herhangi bir günaha müptela olduğu zaman eğer Allah'tan ümidini asla kesmemeli. Ee, ibadetlerle, zikirlerle, e, özellikle namaz, zikir meclisleri, yani ilim meclisleri, ilim meclislerine geldiği zaman kişi e, dağlar gibi günahlarıyla gelirdi. Oradan kalktığında bir melek şöyle indah eder, e, iyili, kötülükleriniz iyiliklere çevrildi. Yani bunun gibi e, kötülükleri kefaret olacak, kötülükleri kefaret olup onu silecek ameller. E, pek çok hadislerde gelmiştir. Yani günah işleyen Müslüman için e, canı bedende olduğu sürece ve güneş battan doğmadığı sürece tevbe etmesi için her zaman fırsat vardır. Ve yani tevbe eden kişi hiç onu işlememiş gibidir. Buyuruluyor. E, tevbenin de tabii ki şartları vardır. Yani tevbe mücere dilin işte tevbe ettim, estağfurullah demesinden ibaret değil. Bu sadece dile düşenidir. Kalbe düşen bir pişmanlık nedamet var. Bir de azalara düşen kısmı var. Yani tevbe bir iman ameli. Dolayısıyla iman olan işlerde dilin, kalbin ve azaların üzerine düşen vazifeler vardır. Dile düşen istiğfar, kalbe düşen nedamet ve azalara düşen de kötülük işlediği ortamları, kötülük işlemesine vesile olan ortamları terk edip Hayrıların, salihlerin yanına hicret etmez, salihlerle beraber bulunmaz, amel olarak e, hayırlı ameller işlemez. Mesela bir kimse, böyle bir kimse e, salihlerin yanında bulunmuyorsa şayet, tek başına kaldığı zaman türlü vesveselere düşer. Günahkarlığından dolayı işte ben artık kaybettim e, diyebilir. Ona kefaret olacak amellere fırsatları olmayabilir Pek çok e, sebepler olabilir. Veya ortamı sürekli kötüle, o işlediği kötüle teşvik edici olabilir. E, ama salihlerle beraber bulunursa, e, bunu, bunları işlemeye, bu günahları işlemeye fırsat bulamaz. Yani e, buna devam etmeye imkanı da olmaz zaten. Bilakis hayırlı amellere e, yönlendirecek bir ortam içerisindedir. Bu sebeple 99 kişi öldüren adamın kıssasında da e, alim bir kişi bulduğu zaman, alim diyor ki ona, o artık yüz kişi öldürmüştü. Diğer rahibi de öldürdükten sonra. Ee, senin günahının başlanması için bir yol var, o da e, işte eski sen bu kadar adam öldürmene rağmen bir ibret alamadığın, hayra dönemediğin veya sene sana mani olmayan o ortamı terk et falanca yerde salih kimseler var, onların arasına katıl diyor ve adam derhal, yani düşünün 100 tane adam öldürmüş, katil, fâsık bir adam bu. Adamdaki azme bakın, e, ve kendisini kurtaracak bir nasihati, bir tavsiyeyi, bir alimden içtiğince derhal, yani hiç düşünmeksizin, yani bu adamın hiç mi yani o ortamda evi barkı, hazır meskeni, işi gücü yok yani. Bunlar yok mu? Var hepsi. Bunların hepsini derhal terk edip atına atlıyor ve e, Allah'ın hikmeti ki daha salihlerin arasına bile varamadan yoldayken ölüyor. Yani o azim içerisinde, o gayret içerisinde üzerine düşeni yapmış ve yoldayken ecel e vaki oluyor ve salihlere bir karşılık daha yakın bulunduğu için mesafe ölçüldüğünde bunu rahmet melekleri götürüyor. Yani Allah azze ve celle bu adamın yaptığı bir hayır olmamasına rağmen bu azmi, bu azmini ispat eden bu fiili, bir giriş girişi yani bir girişkenlik yapıyor. Bundan başka bir ameli yok. Ama yüz tane de adam öldürmüş. Yani en büyük günahlardan birisini işlemiş. Yüz sefer işlemiş da Allah bu adamı affediyor. Hangi sebeple? İşte bu hicret sebebiyle. Hicretin gayesi ne? Günah ortamından uzaklaşıp salihlerle beraber bulunmak. Kendisine hayra yönelten, kötülük işlemesine müsaade etmeyen, izin vermeyen kimselerin yanına gitmek istemez. Ve buradaki azmi. Bu sebeple affediliyor. Nahl Suresi 120. ayeti 1423 oldu rivayet. Mesru Kuraynullah dedi ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, şüphesiz Muaz radıyallahu anh, bir ümmet idi. Yani tek başına bir ümmet idi. Ve Allah'a kanit idi dedi. Ferbe bin Nefvel el-Eşcai, şüphesiz İbrahim aleyhisselam bir ümmetti ve kanit idi. Nahl Suresi 120. ayetini okuyor. Yani o İbrahim aleyhisselam i̇bn Mesud radıyallahu anh dedi ki, biz Muaz radıyallahu ona benzetirdik. Yani İbrahim aleyhisselama benzetirdik. Kendisine ümmetin manası sorulunca insanlara hayrı öğreten demektir. Yani imam manasında. Kanit kelimesinin manası sorulunca da Allah'a ve Resulüne itaat eden demektir dedi. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bn Muzaffer, Hadis-i Şube bin el-Haccac'da, abdur Razak tefsirinde, Taberi tefsirinde, Taberani, Mucemül Kebir'de. İbn-i Sa'd tabakatta, tarihte, Hakim, Acurri ahlakul ulema'da, Ebu Naim Hilyetül evliyada, Dineveri, Mücalese'de, Beyhaki Elmedhal'de ve İbn-i Sakir tarihinde rivayet Allah izni verirse bir sonraki derste İsra suresi birinci ayetiyle başlığıyla devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedenle ilahe illan tebateke ve estağfurüke ve